Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd Alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebiye salat ve selam o nebinin mübarek ellerinde yetişen, Kur'an'ın yürüyen ayetleri olan ashab-ı kiram efendilerimizin hepsine selam. Bugün adına burada meclis kurduğumuz Hazreti Hamza'ya da selam. Hazreti Hamza'nın adına kurulmuş bu meclise uzaktan yakından teşrif eden siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah selamı aramızda yaysın. O selamda daru selam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın. Derdimiz Allah'a gerçek manada kul olmak. Onun içinde kulluğu en güzel yaşayan insanlar olarak sahabe efendilerimizi tanıyıp onların ayak izlerine basarak yürüme adına bir gayret ortaya koymak. O gayretlerden bir tanesi işte bu proje. Elhamdülillah bugün Rabbim 64. programa eriştirdi. Dualarınızla inşallah hitamını da görmek nasip olsun. Ordu'da Hazreti Hamza diyeceğiz. Sebebi de isim müsemma ilişkisidir. Asr-ı Saadet'te ordu derdimiz akla gelen ilk isimlerden bir tanesidir Hazreti Hamza. Onun askeri yönü onun komutanlık vasfı, onun İslam'ın aziz sancağını ötelere taşıma adına iman ettiği günden Uhud'da şehit olacağı ana kadar o sancağı düşürmeme noktasındaki gayreti, insanı hayran bırakacak düzeyde olan o imanı, o heyecanı böyle bir meclisin de konusu olacak inşallah. Hazreti Hamza derdimiz aklımıza çok şey gelir de hemen benim aklıma 5 tane şey geliyor. Birincisi o ehun nebidir. İkincisi o ammun nebidir. Üçüncüsü o esedur resulullah'tır. Dördüncüsü o esedullah'tır. Beşincisi o seyyidü şühedadır. Birincisi ehun nebidir peygamberin kardeşidir nasıl oluyor kardeş sütten kardeşidir aynı göğüsten süt emmişlerdir Efendimizin süt annelerinden bir tanesidir Süveyba anamız ondan süt emdiği kesindir de Halime annemizden emdiğine dair de bir rivayet söylenir İkisini de kabul edersek iki kanaldan süt kardeşidir birini kabul edersek bir kanaldan süt kardeşidir anne tarafından da Hz Hamza'nın Efendimiz'e biraz daha farklı yakınlığı var Hz Hamza'nın annesi hale Amine annemizin abisinin kızıdır bu yönüyle de Hz Hamza Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin teyzesinin oğlu olur Dolayısıyla o muhabbetin kaynakları bir tane değil birkaç tanedir ve bu yakınlık daha farklı bir sevginin ikisi arasında oluşmasına zemin hazırlanmıştır Aleyhissellat ve Selam efendimizin amcasıdır Ammun nebi ikinci hususiyeti Resulullah'ın 12 amcası 6 halası var. 12 amcasının bazılarını görmeden onlar vefat ediyorlar ama bazılarıyla peygamberimizin bizzat hatıraları var. 4 tane amcasının ise peygamberimizin hayatında biraz daha farklı yeri var. O amcalardan bir tanesi Kur'an'a çok farklı bir biçimde girmiştir. Biliyorsunuz adı Kur'an'da anılan Efendimizin çağdaşı olan iki isimden birisidir o. Biri Zeyd İbni Harise'dir o Müslüman olarak biri de amca Ebu Leheb'dir. O da müşrik olarak Tebbet süresinde zem edilerek anılmıştır. Er Ebu Leheb'de bir amcadır ama o amcanın tavrı başkadır. O amcalardan bir tanesi Müslüman olmasa bile peygambere nübüvvetten önce de nübüvvetten sonra da büyük destekleri olan gerçekten elinden ne geliyorsa onu yapma adına azami derecede dikkat eden kendisi iman etmese bile Ali gibi bir evladın babası olan Cafer gibi bir evladın babası olan Ümmehani gibi bir evladın babası olan Ebu Talip'tir. Üçüncü amca imanı biraz geciken biridir ama Resulullah'ın yanında da bambaşka değeri vardır. O da Hazreti Abbas'tır. Dördüncü amca ise amcaların ilk iman edeni'dir. O ilkler olma noktasında amcalık adına da böyle bir güzellik ortaya koymuştur Haşim oğullarından amca noktasında olup da Resulullah'a gelip iman eden en önemli isimlerden birisidir Ammun Nebi o peygamberin amcası ama ilk iman eden amcası olması da ayrı bir değer ifade eder Üçüncüsü Esedü Resulillah'tır o Allah Resulü'nün aslanıdır. Ne demek peki bu? Resulullah'ın bir davası vardı ki o dava Adem aleyhisselamdan başlamış son Adem'e kadar da devam edecek bir davadır. İnşallah biz de o davanın mensuplarıyız. O dava risalet davasıdır. O dava ancak aslanlarla yürüyebilecek bir davadır. O dava ancak neyi varsa Allah adına, Allah namına, canını, cananını, malını, servetini neyi varsa hepsini feda ederek yürütülebilecek bir davadır. İşte peygamberin amcası olan o büyük insan iman ettiği andan itibaren Resulullah'ın arkasında dolayısıyla Risalet davasında aslandır. Yiğittir, kahramandır, bahadırdır tam da Kur'an'ın ifadesiyle ricaldir, rical, ricaldendir yani racüldür. Dördüncüsü Esedullah Allah'ın aslanıdır. Allah'ın davasına sahip çıktığı için böyle bir sıfatı kazanmıştır. Bunu da bize haber veren Peygamber Aleyhisselat ve selamdır. Ben amcamın adını arşa Esedullah ve Esedur Resulullah olarak yazıldığını gördüm diyerek onun konumunu ifade etmiştir. Beşincisi Seyyidü Şühedadır o. Şehitlerin seyyidi, efendisidir. Şehitlerin ser Kıyamette haşır meydanında, peygamberlerden sonra fazilet derecesi noktasında, en üst düzeyde olan şehitler, o meydana yürüdükleri zaman, Hamza onların komutanı olarak yürüyecek. Ve değil sadece 6. asırda, değil sadece 21. asırda dünya ne kadar devam edecek bilmiyoruz. 50 asır devam etse de Allah adına canından vazgeçecek olanlar, hayatını imana şahit kılacak olanlar hep olacak. Onlar Hamza'nın arkasında sıraya girecekler adları Hamza'nın altına yazılacak adı Hasan olacak adı Hüseyin olacak adı Seyyid olacak adı Furkan olacak adı şu olacak adı bu olacak fark etmez. Ama adı Hamza'nın altına yazılarak inşallah o meydana Hamza'nın rehberliğinde yürüyecek. Seyyid-i olması da bu. Peki Allah aşkına ben böyle bir insanı nasıl anlatayım size? Öyle bir sıkıntıdayım ki şimdi Hamza'yı anlatmak zor. Anlamak zor. Hamza gibi yaşamak daha daha zor. Bu kadar zorluğun içerisinde şehitler ölmez ya Allah katında rızıklandırılır ya. Duam şu olsun ki yansıtabileyim inşallah az bir şey olsun size o büyük kameti ve bugün onun adına kurduğumuz şu meclisten uzaklaşırken buradan hayata doğru aktığımızda o güzel rehberiyeti de taşımayı Allah bizlere nasip eylesin. Hz. Hamza miladi 567'de doğuyor. Bir rivayete göre biraz daha farklıdır tarih ya Resulullah'tan dört yaş küçük ya iki yaş küçüktür. Dolayısıyla Efendimiz ve vesselamla çocuklukları beraber geçmiştir. O günlerden itibaren Efendimizle yakınlıkları var sütten teyze oğlu olmasından olduğunu da söyledim. Böyle gençlik basamaklarını çıkarken Hz. Hamza'nın yüreğine bir sıkıntı oluşuyor. Ve o sıkıntının kaynağının ne olduğunu tam tespit edemediği için de kendini ava veriyor. İnsanlarla konuşmaktan ziyade yalnızlığı seven birisi oluyor. Aylar süren yolculuklara çıkıyor. Mekke insanıyla pek ilgilenmiyor. Dini hayat adına da o günkü ne varsa ona ait bazı şeyleri benimsiyor ama o konuda da çok fazla ısrarcı olmuyor. İçindeki o sıkıntıyı sahralarda, çöllerde giderme adına bir gayret içerisine giriyor. Hayatı böyle devam edip giderken, yaşı 42 ya da 44 iken artık hangisini kabul edeceksek o rivayetlerden birini, Miladi 610 olmuş. İsa Aleyhisselam'dan beri susanın semanı, susan semanın dili konuşmaya başlamış. Cibril-i Emin Muhammedül Emine en güzel emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk 5 ayetini getirmiş. Mekke'de yepyeni bir gündem oluşmuş. Hak ve batıl noktasında farklı bir mücadele başlamış. Tevhid ile şirk adına inanılmaz bir mücadeleye sahne olmuş, zemin olmuş. Bunların hiçbir tanesinden ilgilenmeyen bir hamza da kendini sahralara halen atmaya devam etmiş. Üç yıl geçmiş aradan ve vesselam efendimiz yakın akrabalarını uyar ayetinin muhatabı olunca bütün akrabalarını safa tepesinde toplamış. Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak demiş. Resulullah'ın karşısında amcalar var. Ebu Lehef var. O günlerde Müslüman olmamış Abbas var. Hamza var. Ebu Talip var, var da var, halaları var, hepsi orada. Yani Haşim oğullarından Efendimiz'e yakınlığı itibariyle yakın olanların hepsi Resulullah'ın karşısında bir davet tertip ederek o insanlara davet adına bir kapı açma noktasında ızdırap içerisinde inleyen Efendimiz onlara bu dini arz ediyor. Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak diyor ses yok. Bir daha söylüyor ses yok, bir daha söylüyor ses yok. O gün davette görevlidir 13 yaşındaki Ali. Görevi de amcalara halalara su ikram etmektir. Peygamberin sesi vardır ortada. O ses sessizliğe mahkum edilmemelidir. Onun için Ali elindeki su sürahisini atacak. Ben varım ya Resulallah deyip el kaldıracak. Ve peygamberin arkasında yer almanın sorumluluğunu alice orada ifade edecek. Amca Ebu Leheb dalga geçecek. Bu çocuk sana yetecek diyecek. Ve o meclis öylece dağılacak. Hamza da o mecliste ama iman etmeden dağılacak. O da o anda o söylenenleri hiç üzerine almayacak. Aradan üç yıl daha geçecek. Nübüvvetin altıncı yılı. Müslümanlara baskıların şiddetlerin şiddetli bir hale geldiği bir zaman Müslümanlar da o anda bazı bireysel olarak Kabe'ye gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında İslam'a ait bazı şeyleri duyma noktasında gayret içerisinde oldukları zeminlerde Ebu Cehil Efendimiz'e hakaret edecek. Fiili anlamda da bazı şeyler yapacak. O tabloyu gören Ebu Cehil'in cariyelerinden biri olarak söylenip isim nakledilmeyen Müslüman mı değil mi onu da bilmiyoruz. Bir hanım avdan dönen Hamza'ya daha Mekke'ye girmeden bu haberi ulaştıracak. Yeğenin Muhammed'e Ebu Cehil böyle böyle davrandı diyecek. O anda peygamberi seven, yeni olarak seven, süt kardeşi olarak seven Hazreti Hamza, Yüreğinde o muhabbet adına bir şeyleri sakladığı için celallenecek. Ebu Cehil'in karşısına elindeki yayıyla çıkacak. Sen benim yeğenime böyle mi davranmışsın diyecek. O bir şeyler söylemeye başlayacak. Onun sözlerini bitirmesini beklemeden yayıyla şiddetli bir biçimde başına vuracak. Bir daha el sürersen karşında beni görürsün diyecek. O anda Ebu Cehil'in adamları ve beni mahsumdan olanlar karşı çıkmaya çalışacaklar. Ama Ebu Cehil akıllı bir kafirdir. Karşı çıkış olursa eğer Hamza'yı kaybederiz endişesiyle orada adamlarını ve akrabalarını durduracak. Ama Hamza konuşmaya devam ediyor. El sürmeyeceksin diyor bir daha yeğenime. Ebu Cehil orada diyecek ki bir bilsen onun konuştuklarını o atalarımızın dinlerine dil uzatıyor, bizim tazim ettiğimiz putları kabul etmiyor, gençlerimizi kandırıyor, bizi birbirimize düşürüyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, onun getirdiği din bizim aramıza fitne sokuyor diyor, o anda Hamza'nın sözü şu oluyor, ben sana dedim ki ona el sürmeyeceksin, ben de yenimin bütün dediklerini tasdik ediyorum ve o dine iman ediyorum. Hamza bunu demiştir bunu demiştir ama ne dediğinin tam farkında değildir bir ızdırap var içinde o anda ben böyle bir şey dedim ama yeğenimin neye çağırdığını da bilmiyorum nasıl bir din neler söylüyor ondan habersiz böyle bir yüreğinde fırtınalar döndüğü bir anda hemen varıyor yeğeninin yanına. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ne zaman karşısına çıksa Hazreti Hamza Resulullah'tan muhabbet görür. Ama o gün Efendimiz bir ders verecek. Hamza yeğeninin intikamını almanın mutluluğuyla Resulullah'ın karşısına çıktığı anda Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam onun yüzüne bile bakmayacak. Orada bir ders verilecek. Soğuk davranacak. Hamza da bunu fark edince yenim diyecek senin intikamını almamdan hoşlanmadın mı amca diyecek beni sevindirecek olan benim intikamımı alman değil benim getirdiklerime iman etmen peki nedir senin söylediklerin efendimiz söyleyecek arkasından Hamza'nın şehadet cümlesi duyulacak ve Hamza bir dağ olarak Allah'ın ve Resulü'nün aslanı olarak Peygamber aleyhissalatü vesselama iman edecek böyle bir imanın o gün Mekke'de nasıl bir gündem oluşturabileceğini tahayyül edin gelen sıradan bir insan değildir. Mekke'yi heybetiyle sarsan bir insandır İnsanların konuşmaktan karşısında korktukları bir insandır İnsanların heybetinden titredikleri bir insandır Ve o insan şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında Ona iman eden biri olarak yer almaktadır Onun iman edişiyle İslami davetin Mekke'deki sesi de Nefesi de farklı çıkacaktır. Niye bugün Müslümanlar olarak halimiz böyle? E bir Hamza'mız yok da onun için. Ah bir Hamza'mız olsaydı, Hamza'ca savunsaydı, Hamza'ca mazlum ve mustazafların sesi ve nefesi olsaydı, o gün Hamza geldiği için Mekke'nin sokaklarında bizim Hamza'mız var deyip, Dolaşan Müslümanlar gibi Bugünün dünyasında da Müslümanlar Bizim de Hamza'mız var deyip Dolaşabileceklerdi Hamza geldi Darul Erkam'a Artık aslan avcısı değildir Artık sahralar onun için bitmiştir Yepyeni bir sahra başlamıştır onun için O sahranın adı Darul Erkam'dır Aslan avcısı olmaktan Hakikat avcısı olmaya dönmüştür. Şimdi Resulullah'ın mübarek dudaklarına kitlenmiştir. Ondan gelen ayetleri anlama adına bir gayrete girmiştir. Ondan gelen o ayetlerle hayatını şekillendirme adına bir ızdıraptadır. Yüreğindeki fırtınalar değişmiştir. Sahralarda bulamadığı saadeti... Erkam bin Ebiler kamın evinde ayetlerin ışığında bulmaya başlamıştır. Hamza bambaşka bir Hamza olmuştur. Hamza'nın gelişi başka bir Hamza'yı da getirecektir. O Hamza kim? O da aslan. Hamza'nın anlamı da aslan. Ömer'in tavrı da aslan biliyorsunuz. Ömer'in Müslümanlığı onun hemen arkasındandır. Aslan aslana kavuşacaktır. Dağ dağa insan insana kavuşacaktır. Darun Nedve'de alınan karar gereği peygamberi öldürmeye çıktığı yolda Ömer dirilecek. Önce kız kardeşi Fatma binti Hattab'ın evine gidecek. Orada Habbab ibni Eret'in lisanından Taha suresini duyacak. Oradan Daruler Kama'ya doğru gelecek. Kapıyı vuracak üstünde kılıç Bilal açacak korkuyla Hamza kim o diyecek Bilal dışarıdaki Ömer'dir diyecek ama elinde kılıç var deyip onun halini de tasvir edecek. Hamza'nın sözü ise şu olacak eğer hayra gelmişse hoş gelmiş sefa gelmiş eğer şerre gelmişse o Ömerse, ben de Hamza'yım aç kapıyı diyecek. Ömer içeriye davet edilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'e de yapmadığı bir şey yapacak. Başka bir insana değil. Zaten Efendimiz bir insan sarrafıdır. Kime nasıl davranacağını çok iyi bilendir. Ömer'i kendi huzuruna doğru çağırıp önünde otutturduğu zaman... Hazreti Ömer'in şöyle iki yakasını tutacak. Daha Ömer hiçbir şey söylemeden şöyle bir sallayacak. Ey Hattab'ın oğlu iman edeceğin an gelmedi mi diyecek. Hazreti Ömer yıllar sonra o halini anlatırken vallahi Resulullah beni sallayınca imanın kalbime yerleştiğini zannettim. Öyle hissettim diyerek o halini bize tasvir edecek. İman edecek Ömer Hamza'nın ve orada bulunan Darül Erkam'ın talebelerinin Tekbirleri inletecek ortalığı Ömer'dir İman edip La ilahe illallah Der demez Sorumluluğun başladığını Öğrenen bir adamdır Ve o anda Ömer'in sözü şu olacak Ya Resulallah Bizler iman ettik Biz hak Onlar batıl değil mi? Aziz olan biz, zelil olan onlar değil mi? İmanın bize kazandırdığı bir cesaret var. Bu cesaretle güçlü olan biz, korkak olan onlar değil mi? Efendimiz merakla Ömer'in arkasından ne konuşacağını soracak. Ömer'in sözü şu olacak. Çıkalım ya Resulallah Mekke'nin sokaklarına ve haykıralım İslam'ın mesajlarını. İman eder edmez bunu söylediği zaman Resulullah'ın sözü ne olacak biliyor musunuz? Ömer, sen Ömer İbni Hattab değil Ömer'ül Faruk'sun. Desene Allah senin elinle hak ile batılı, iman ile inkarı, hidayet ile dalaleti birbiriyle buluşmayacak şekilde ayıracak. Fark o. Kur'an'ın sıfatı olan Furkan'ın hayata taşınmasıdır aslında Faruk lakabı. Hamza da destek olacak. Çıkalım ya Resulallah diyecek. Arkalarını alacaklar o gün Darul İslam olan bir diğer ismiyle Darul Erkam'ın talebelerini bir tarafta Hamza, bir tarafta Ömer, ortada Resulullah, arkada talebeler la ilahe illallah feryatlarıyla Kabe'ye doğru yürüyecekler Ömer'in Müslüman olduğunu bilmeyen Mekkeliler Uzaktan tabloyu seyrettiklerinde ne anlayacaklar biliyor musunuz? Ömer hepsini tutukladı getiriyor diye zannedecekler Ama ne zaman ki o topluluk Kabe'ye doğru yaklaştığında La ilahe illallah nidası Ömer'in dilinden de duyurulmaya başlanınca mesele anlaşılacak ve o günden sonra bir tarafta Ömer bir tarafta Hamza. İki tane aslanla İslam'ın mesajları Mekke'de mahrum olan yüreklere ekilecek. İşkenceler, baskılar, fiili anlamda sıkıntılar aklınıza ne geliyorsa hepsine eyvallah edecek Hazreti Hamza. Ve aradan 6-7 yıl geçince. Artık imanın sedası Mekke'nin sokaklarında yer bulamayınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yesribi Müslümanlara işaret edince Hamza da Yesrib'e doğru yola çıkacak Çıkarken de hanımı var Selma binti Ümeyis, Kızı var adı Ümame ikisini de bırakarak gidecek Yaptığı fedakarlığı buradan da anlayın siz bir baba için ne kadar zordur ama iman adına o gün Mekke'den Medine'ye hicret edilmelidir Resulullah işaret etmiştir Selma Bintü Ümeys gelemeyecektir kızını da orada bıra bırakacak işini de orada bırakacak aşını da orada bırakacak hanımını da orada bırakacak Peygamber aleyhissalatü vesselamın işaret ettiği Yesrib'e doğru yola çıkacak. Hicret onun da kaderi olacak. Varıp gelecek Kuba köyüne Gülsüm İbni Hidm'in evinde kalacak. Sonra Sad İbni Haysemen'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde arkasından gelecek. Artık Yesrib yavaş yavaş Medine olma yoluna girmiştir. Mescid-i Nebevi inşa edilmiştir. Orada Müslümanların artık kendilerine ait toplanacakları, İslami meseleleri konuşacakları, İslam toplumunu oluşturacakları bir zeminleri vardır. Efendimiz İslam toplumunun en önemli mayası olan bir meseleyi orada gündeme edecektir. Nedir sizce aziz kardeşlerim İslam toplumunun en önemli mayası? Bizde olmayan bir şey. Bizde var, sözde var. Ama özde orada olan bir şey. Nedir o? Muahkat, kardeşlik. imani bir sorumluluk olarak kardeşlik. Ve o gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada ensar muhacir kardeşliğini tesis edecek. Zannetmeyin ki muahkat sadece Medine'nin meselesidir. Hayır. Efendimiz... Mekke'de de aslında muhaciri birbirine kardeş kılmıştı. Bakın Hazreti Hamza'nın Mekke'deki kardeşi bir aslan yine Zeyd İbni Harise. Evet belki bir köleydi ama sonraki yıllarda ta Muthe'de şehit olana kadar nasıl İslam ordularına komutanlık yaptığını gördüğümüz zaman neden Hamza'nın karşısında Zeyd İbni Harise oradan anlıyoruz? Aynı kardeşliği Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mekke'de yaptığı gibi Medine'de de yapıyor. Medine'de Zeyd bin Harise'nin yerine Gülsüm İbni Hidim Hazreti Hamza'nın kardeşidir. Onlar da o kardeşlik adına çok güzel şeyler ortaya koyacaklar. Aradan bir müddet geçecek. İslam toplumu yavaş yavaş teşekkül edince Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam İlk askeri birliği çıkaracak Medine'nin dışına. İlk askeri birliğe kim komuta edecek? Hazreti Hamza kim olacak? Hazreti Hamza 30 kişilik bir askeri seferin komutanı olarak Bahır denilen yere gelecek. O gün Mekkelilerle karşılaşılacak ama bir sulh ortamı oluştuğu için sıcak bir çatışma olmayacak. Hazreti Hamza geri gelip Efendimiz'e olanları anlatacak. Biz Hamzayı asıl Bedr'in meydanında göreceğiz. Hicretin ikinci yılı. Efendimizin kurduğu istihbarat ağıyla haber geliyor. Kervanın haberi, hadiseleri biliyorsunuz. 313 insanla Efendimiz Medine'den Bedre kadar, 160 kilometredir Bedre, Bedre kadar yol alıyor. Bedre gelip iki ordu karşı karşıya gelince. Büyük bir askeri dahi olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam askerlerini orada konuşlandırıyor. Piyadelerin başına da Hazreti Hamza'yı getiriyor. Kendi askerlerini orada saf düzenine getirdikten sonra şöyle bir şey söylüyor Efendimiz. Allah inşallah bize Bedrin meydanında melekleriyle yardımcı olacak. Çünkü bunun müjdesini almıştır. Hazreti Ebu Bekir o tabloyu bize aktarıyor. Beşer olarak elinden gelen ne varsa hepsini Resulullah yaptıktan sonra ellerini açtı ve şunu söyledi. Allah'ım dedi eğer sen yeryüzünde sana iman eden şu iman ordusunu helak edecek olursan sana yeryüzünde kulluk edecek kimse kalmayacak. Bana vaadini ulaştır. Bana zaferini eriştir diye dua dua yakarıyor. Sonra yüzünde bir tebessüm beliriyor ve Ebu Bekir'e müjdeyi veriyor. Allah vaadini eriştirecek ve Bedrin meydanında bizi melekleriyle destekleyecek. Dönüp diyor ki Efendimiz sahabeye melekler nişanelerle alametlerle inecekler bugün Bedrin meydanına. Siz de kendinize alametler belirleyin, nişaneler belirleyin. Ne için bu? O gün askeri bir elbise yok. Mekke tarafı da aynı giyiniyor. Medine tarafı da aynı giyiniyor. Onun için dostu düşmandan ayıracak en önemli vasıf bir alamettir. Bir de dillerdeki paroladır. Efendimiz Bedrin parolasını 13 yıl boyunca Müslümanların dilinden düşürmediği bir kelimeden belirlemiştir. Nedir o kelime? Ahad, ahad. Şimdi alamet belirleyin diyor. Hemen Hazreti Hamza heybesinden bir deve kuşu tüyü çıkarıyor. Başındaki mihfere takıyor. Zaten heybetlidir. O hali başka bir heybetle ona kazandırıyor. Dostun ona karşı sevgisini düşmanın da ona karşı korkusunu arttıracak bir heybete bürünüyor. Düşman karşıda Müslümanlar bu tarafta düşman tarafından bir adam çıkıyor öne. Ya Muhammed diyor biz buraya seninle savaşmaya geldik. Ben Utbe İbn Rebi'a. Şimdi kardeşim yanımda Şeybe ve oğlum Velid çıkar bizim karşımıza üç tane rakip biz önce savaşalım savaş bizim arkamızdan başlasın. Efendimize bu davet ulaşır ulaşmaz Resulullah şöyle dönüp bir bakıyor sahabeye üç tane yiğit çıkıyor öne ki ensarın gençleri üçü de birbirinin kardeşi Sümeyra'nın oğulları af. Muaz ve Muaviz. Resulullah onlara şöyle bir bakıyor İslam'a olan o heyecanları Resulullah'ın takdirini kazanıyor o çocuklardan küçük olan Muaviz'e sen dur diyor Muaviz ayrılınca Abdullah İbni Revah'a çıkıyor ben diyor ya Resulallah Efendimiz tamam diyor Af İbni Hariz Muaz İbni Hariz Abdullah İbni Revah'a üçünü gönderiyor. Utbe bakıyor ki gelenler yabancı Mekkeli değil. Daha karşılarına gelmeden kimsiniz siz diyor. Biz peygambere iman etmiş ensarız diyor. Hiç onları muhatap almıyor. Utbenin başka bir derdi var. Ne olduğunu şimdi anlayacağız. Dönüp Resulullah'a diyor ki biz buraya Medineli çiftçilerle, rençberlerle savaşmaya gelmedik. Onları küçülterek biz buraya Bizim, bize denk olacak bizim karşımıza çıkacak olanlarla savaşmaya geldik bize denk olacak adamlar gönder diyor Efendimiz o üç delikanlıyı geri çağırıyor Efendimiz anlamıştır Utbe'nin derdini nedir Utbe'nin derdi Utbe beni Ümeyye'den Bedrin meydanına bile yine ailesinin şerefi için gelmiş. Onun derdi asabiyet. Ailenin şerefini yükseltmek. Öteden beri Beni Haşim'le sıkıntıları var. Yine karşılarına Beni Haşim'den adamlar istiyor. Resulullah derdini anladığı için Resulullah'ın derdi asabiyet değil. Onun derdi akaittir, akidedir. Onun derdi imandır. Ama buna rağmen karşı taraf bunu istediği için Resulullah dönüyor... Kum ya Hamza, kum ya Ali, kum ya Ubeyde diyor. Kalk ey Hamza, kalk Ubeyde, kalk Ali. Kim bunlar? Amca Hamza, diğer amcanın oğlu Ali, Haris de amca zaten, Haris'in oğlu Ubeyde. Üçü de aynı aileden, üç aslan. Yürüyorlar Bedir'in meydanına. Utbeyi Hamza karşılıyor. Şeybe Ubeyde'nin nasibi, Velid ise Ali'nin nasibidir. Hamza iki darbede indiriyor aşağıya. Hamza'dır. Kim önünde durabilir ki? Ali de onun yeğeni aynısını yapacak. Ubeyde de yapacak yapacağını ama bir darbe yiyecek karşıdan. O günkü savaş kuralı iki kişi rakiplerini öldürünce. Üçüncüsüne de saldırma hakları var. Hamza ile Ali hemen Ubeyde'nin karşısındaki Rebi a da saldırıyor. Onu da öldürüyorlar. Üç tek bir nidası Bedrin meydanında yankılanıyor. Yaralı olan Ubeyde geri getiriliyor. Sonra da biliyorsunuz Bedrin 14 şehidinden biri oluyor. Ve böylece savaş başlıyor. O gün bir dağ olan Hamza'nın elinde iki tane kılıç vardır. Ve Hamza'nın kılıcından nasibini almayan Hamza'nın kılıcından tat almayan Mekkeli neredeyse kalmamıştır. Böyle olduğu için de Bedrin sonrasında Mekke tarafının Hamza'ya olan kini intikam arzusu bir ise bin oluyor. O intikam arzusunu ötelere taşıyan bir isimdir. Utbe'nin kızı. Ebu Sufyan'ın hanımı Hint Binti Utbe. ileride biliyorsunuz Müslüman olacak. Babamın, amcamın, kardeşimin öcünü, intikamını almalıyım diyerek Cübeyr İbni Mutim'in kölesi olan Vahşi'yi özel olarak bu iş için alıyor. Ve şöyle bir pazarlık gerçekleşiyor aralarında. Hamza'yı öldüreceksin ilk fırsatta. Benden özgürlüğünü elde edeceksin ve onun yanında da şu kadar benden ödül mükafat kazanacaksın. Vahşi başlayacak alıştırmalar yapmaya yollar bir yıl sonra Uhud'da kesişecek. Hicretin üçüncü yılıdır. Aylardan Şevval ayıdır. 3000 bin kişilik bir ordu Uhud'a doğru geliyor Resulullah da oturmuş ashabıyla istişare ediyor. Resulullah böyleydi. İşi istişare ileydi. O Allah'ın peygamberi olmasına rağmen istişaresiz hiçbir iş yapmazdı. Astığım astık kestiğim kestik demezdi. İslam'ın adalet anlayışının Şuranın üzerine Bina edildiğini Hayatıyla gösterirdi İslam'ın devlet anlayışının Üç temeli olduğunu bize Söylerdi Tevhid, adalet ve meşveret Bu üçü varsa O devlet İslam devletidir Derdi ve bunu uygulardı Kurban olduğumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'in öncesinde de istişare etmiş Uhud'un öncesinde de ashabıyla istişare ediyor. Sahabe iki grup olmuş. Bir grup diyor ki böyle yaşlı olanlar biraz daha meseleye farklı bir pencereden bakanlar. Ya Resulallah diyorlar gelen asker sayısı 3000. Bizim o kadar askerimiz yok. Medine sağlamdır. Şehirde kalalım ve savunma savaşı yapalım. Efendimizin de gönlü öyle. Ama gençler özellikle de bedre katılmayan gençler hayır diyorlar ya Resulallah. Allah bizi Bedir'den mahrum bıraktı. Biz çıkalım onların karşısına meydanda Allah ne verdiyse onlar bize biz onlara inşallah ikinci bir Bedir yaşayalım. Hamza da gençlerin fikrinde zaten Hamza'nın anladığı dildir kılıç. Başka ne olacak? Hamza da şöyle bir söz ediyor orada günlerden o gün cuma ya Resulallah oruçluyum karşılarına çıkmayana kadar da oruçlu olacağım deyip gidiyor. O gün oruçlu ertesi gün cumartesi oruçlu Rabbine oruçlu bir biçimde gidecek Hazreti Hamza. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o gençlerin çünkü genel anlamda Temayül de o yönde oluşunca kabul ediyor fikirlerini ve o akşam hanesine çekiliyor. Ertesi gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyanıyor. Yüzünde derin bir hüzün var. Annelerimizden bir tanesi soruyor. Ne oldu diyor ya Resulallah. Allah bana bir rüya gösterdi diyorlar. Şimdi rüya konusunda biliyorsunuz çok ileri geri konuşuluyor. Bir kesim suistimal ediyor bir kesimde tepki olarak suistimal edildiği için karşı çıkarak böyle bir ikramı tamamen hayatın dışına itiyorlar. Ancak biz peygamberin bize kazandırdığı perspektiften meseleye baktığımız zaman salih ve sadık rüya onun sözü bu nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Sadık ve salih rüya Allah'ın müminlere ikramıdır. Ve üç tane mesajı vardır aziz kardeşlerim. Çok önemli bir meseledir bu. Eğer görülen rüya sadık ve salih ise ya mübeşşiratı ilahidir. Allah'ın müjdesidir. Ya iltifatı Rabbani'dir. Güzel bir iş yapmışsınızdır. Allah takdir eder size bir iltifattır. Ya da ikaz-ı rahmanidir. Yani şefkat tokatı denir ya Allah'ın rahman olan Allah'ın rüya üzerinden size verdiği bir ikaz bir uyarıdır. Nasıl anlarsanız. Efendimiz de o görülen rüyayı ikaz olarak anlıyor. Ne görmüş anamız soruyor analarımızdan biri Efendimiz anlatıyor. Diyor ki bir zırh gördüm sağlam bir zırh. Elimde kılıç vardı. Bir anda kılıcımın çatladığını gördüm. Sonra yanı başımda bir sığır kesildi. Ben ona bakarken bir de baktım bir koyun da yanımda yine kesildi. O halde uyandım. Ya Resulallah diyorlar. Nedir bunun tabiri? Efendimiz tabiri diyor. Zırh Medine'dir. Medine sağlam. Elimdeki kılıcın çatlaması nefsime ulaşacak bir musibetin işaretidir yanımda sığırın kesilmesi ehli beytimden birinin kurban olacağı şehit olacağının müjdesidir yanımda koyunun kesilmesi de bir grup sahabinin şehit olacağının haberidir bu haber dışarıya ulaşınca analarımız ulaştırmış sahabede şöyle bir Korku oluşuyor biz Resulullah'ı dinlemedik ısrarlı davrandık dışarıya çıkmak için reyimizden görüşümüzden vazgeçelim Resulullah Medine'de kalalım derse Medine'de kalalım Efendimiz de zırhını giymiş dışarıya çıkmış ya Resulallah diyor işlerinden biri biz görüşümüzden vazgeçtik senin görüşün eğer Medine'de kalmaksa Medine'de kalalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine bize bir ahlak öğretecek. Bir peygambere zırhını giydikten sonra çıkarmak yakışmaz. Bir lider kararlı olmalıdır. İstişareden sonra karar alınmış. Sen şunu dedin, ben bunu dedim, beni dinleseydin şöyle olurdu. Benim dediğim olsaydı, benim görüşüm kabul edilseydi böyle olurdu. Bu istişarenin ahlakına uymaz. Resulullah bize bunu öğretiyor. Bile bile kaderin öyle tecelli edeceğini bile bile Uhud'un meydanına yürümesi yine Resulullah'ın ümmete bu manada öğretmek istediği ahlaktan dolayıdır. Hazreti Ebu Bekir anlatıyor. Diyor ki bu rüyayı bize tabir ettikten sonra bir ara Hamza ile göz göze geldiler. Resulullah şöyle bir Hamza'ya baktı. Ben de Resulullah'a baktım. Ya Resulullah dedim yoksa yoksa der demez Efendimiz'in gözleri doldu. Yoksa anlamıştır Ebu Bekir. Gidecek olan Ehli Beyt'in kurbanı olacak olan Hamza mı demek istemiştir. Resulullah da anlamıştır. Ebu Bekir de anlamıştır. Varacaklar bin kişiyle Uhud'a doğru. İbni Selül Münafıkların lideri 300 adamı kandıracak O 300'ün hepsi münafık değil Orada kafasını O anda ona kiraya verenler de var Onlar da onu Sözlerine kapılacaklar 300 kişi Geri çekilecek Dikkat buyurun Ordunun 3'te biri geri dönüyor Ama Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Sizin ve bizim iman ettiğimiz o peygamber Risalet davasının muallimi ya o davanın bir ahlakını öğretmiş ya bize bu davada arkaya bakmak yok. Biz kaç kişiyiz sorusu acizlerin sorusudur. Bu davaya inanmış bir insan arkaya değil önünde kendinden önce yürümüş büyüklerin ayak izlerine bakar. Ve kaç kişiyiz hesabını yapmaz ordunun üçte biri çözülse bile Allah bizimle beraberdir der Uhud'un meydanına yürür ve öyle yürüyor. Yürüyor Uhud'a bir Erkanı Erkan Harp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'u arkasına alıyor her zaman öyledir dağa yaslanarak harp eder Efendimiz. Orada çok stratejik bir tepe olan Ayneyn Tepesi'nin üzerine Abdullah İbni Zübeyir'in komutasında 50 tane okçu verir. Ali sen şurada, Zübeyir sen şurada, Mikdaz sen şurada, Hamza sen şurada deyip de bütün askerlerini de koyacağı yere koyar ve savaş başlar. O gün Uhud'un meydanına gelen birisi var. Tek bir görevi var. Elinde mızrak Hamza'yı o meydanda yere serecek. Vahşi İbni Harp, işi gücü Hamza'yı kollamak. Ama Hamza'ya karşıdan gelmek mümkün değil. Hamza bir dağ, bir aslan. Onun karşısına çıkacak da mızrak atabilecek mümkün değil. Onun içinde fırsat bekliyor Vahşi. Hamza'da aynen Bedir'deki gibi elinde iki kılıç, Önüne geleni püskürtüyor. Önüne geleni püskürtüyor. O anda Sıba İbni Abdul Uzza isimli bir Mekke müşriği Hamza'nın karşısına naralar atarak geliyor. Ben falan canın oğluyum. Şöyle asarım şöyle keserim diyor. Hamza diyor şimdi göreceksin o araları. Hamza onu karşılıyor. Bir iki darbeyle Sıba'yı gönderiyor cehenneme. Şöyle iki elini kaldırıyor ve bir tekbir getiriyor. Allahu Ekber diyor. Eller şöyle iken vahşi fırsat bu fırsat diyor. Ustaca o anda meydana atılıyor. Elindeki mızrağı Hamza'nın tam sırtına nişan alarak Hamza'ya doğru atıyor. Hamza'nın elleri şöyle iken yani adeta bir la harfini Çizmiş bir haldeyken yine bir la diyerek Uhud'un meydanına yıkılıyor. Hamza gidiyor İslam askerleri de çözülüyor. Geliyor vahşi çekiyor mızrağını alıyor. Efendileri onlara ona şöyle bir emir vermiştir. Öyle bir intikam ateşi var ki göksü yarılacaktır Hamza'nın ciğeri çıkarılacaktır. Ve arkada haber bekleyen Hint bint Utbe'ye o ciğer götürülecektir. Vahşi söyleneni yapıyor. Kesiyor Hamza'nın göksünü. Ciğerini alıyor. Ve büyük bir müjde ile Hind'in huzuruna gidiyor. Hint nasıl bir öfke, nasıl bir intikamsa ciğerini ısırıyor, çiğniyor ve sonra tükürüyor. Yetmedi diyor. Babamın amcamın, kardeşimin intikamı bu değil diyor, vahşi diyor, beni ona götür, beni Hamza'nın bedenine götür diyor, vahşi alıp getiriyor. O anda vahşiye emir veriyor ve cahiliye Araplarının kötü bir geleneği ki Resulullah'ın iptal ettiği, ortadan kaldırdığı bir gelenek olan müsle geleneğini orada uyguluyor, birer birer Hazreti Hamza'nın organlarını kesiyor. Kulaklar, dudaklar, burun ne varsa cesede dahi işkence yapılıyor. Uhud nasıl ceyrihan etti, nasıl bitti siz biliyorsunuz. Uhud'un sonlarıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin haberi yok Hamza'nın gittiğinden. Haris İbni Dinme isimli sahabeyi hele git bak amcam nerede diye gönderiyor. Haris gidiyor arıyor arıyor Hamza'nın işkenceye uğramış delik deşik olmuş parçalanmış o bedenini görünce ben nasıl gider Resulullah'a bu hali anlatırım deyip oturup o bedenin önünde ağlıyor. Resulullah da geriden haber bekliyor. Dakikalarca Haris gelmeyince Ali diyor sen git Haris'i gönderdim haber getirmedi git bir be Hamza'dan bana haber getir diyor. Hamza geliyor arıyor arıyor o da o halde bulunca o da orada farklı bir ruh haline dönüşüyor. Ama kararlılığını orada dirayetini bir daha toplayarak Efendimiz'e gelip olanları söylüyor. Ya Resulallah diyor amcamız şehit oldu. Nerede diyor Ali? Ya Resulallah diyor keşke beni dinlesen ve sabah Hamza'yı nasıl gördünse Aklında nasıl öyle kaldıysa öyle kalması için gelip de görmesen olmaz mı diyor. Hayır diyor Ali nasıl olmaz beni hemen götür diyor. Efendimiz'i Ali getiriyor Hamza'nın bedeninin karşısına. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada oturuyor. Sahabe şunu söylüyor yeminle. Vallahi biz o güne kadar Resulullah'ın öyle ağladığına hiç şahit olmadık. Ah amcam diyor. Ah Allah'ın aslanı diyor. Ah Allah'ın Resulünün aslanı diyor. Ve gözyaşı döküyor orada. Sonra kadere teslim. Başka yapacak bir şey yok. Savaşın geri kalan işleriyle uğraşmak için kalkıyor. Olması gereken yere geliyor. Efendimiz orada işlerle uğraşırken bir ara gözüne Safiye anamız ilişiyor. Safiye Efendimizin halası Hamza'nın öz kardeşidir O da duymuş Resulullah'ın ve Hamza'nın şehit oluşunu Uhud'un meydanına koşa koşa geliyor Efendimiz diyor ki Zübeyir koş Anneni engelle Annen Hamza'yı bu halde görmesin Zübeyir koşuyor Ana diyor Resulullah sana yasak getirdi Sen Hamza'nın bedenine gitmeyeceksin Oğlum diyor bırak beni Ben olanları biliyorum ben yapacak bir şey olmadığını biliyorum ama bak ben kefen getirdim. Kendi ellerimle dayını kefenlemek istiyorum. Ne olur bundan beni mahrum bırakmayın. Resulullah'a da söyle bunu bana engellemesin. Zübeyir gelip söylüyor. Efendimizle müsaade ediyor. Safiye anamız orada o hıçkırıkları o ağlaması sahabenin hepsini bambaşka bir hale sokuyor kefenliyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz 70 tane Uhud'un şehidi vardır o gün. Şehitler düştükleri yere defnedilirler diyerek şehitlerin o meydana defnedileceğinin haberini veriyor. Kabirler kazılıyor. Şehitler fazla, kabirler az. İki kişi bir kabire diye kararlaştırılıyor. Efendimiz önce amcası Hamza'yı öne getiriyor ve cenaze namazını Efendimiz kıldırıyor. Gözyaşları içerisinde. Sahabe soruyor ya Resulallah Hamza'yı kaldıralım mı koyalım mı kabrine hayır diyor Hamza kalsın orada. Diğer şehidi getirin onun da cenazesi kılınıyor. O gidiyor diğer şehit o gidiyor diğer şehit. Hamza'nın 71 kez cenaze namazı kılınıyor. Efendimiz onun kaldırılmasına gönlü razı olmuyor. Sonra en son kabre Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Ali ve Zübeyir bin Avvam Resulullah'ın da yardımıyla önce Hamza'yı arkasından da Hamza'nın yeğeni olan Resulullah'ın da halasının oğlu olan Abdullah İbni Caş'ı aynı kabre dayı yeğeni defnederek Uhud'a teslim ediyor. Geliyor Aleyhisselatu vesselam geriye. Medine'ye varmış. Yüreğinde derin bir acı var. Nasıl bir acıysa o anda efendimiz Aleyhisselatu vesselam beşeri bir hususiyetle, beşeri bir tepkiyle amcamın intikamını ben de alacağım. 70 tane müşriye aynı işkenceleri yapacağım diyerek bir söz söylüyor. Ve o anda ya Cebrail ilk kez ya da inen bir ayeti hatırlatarak. Çünkü esbab-ı nüzul böyledir. Bazen ayette hatırlatılır. İnmiştir ayet sonradan hatırlatılır. hatırlatılır. Nahıl suresinin 26. ayeti inerek bir Müslümana iman etmiş birine. Asla intikam almak yakışmaz. Ya misli ile karşılığı olacak ya da sabredip ecri ve mükafatı Allah'tan alınacak buyruk Efendimiz'e icra edilir. Almış mıdır Hamza'nın Efendimiz aleyhissalatü vesselam intikamını? Hayır. O andaki bir tepkidir o. Vahşi bile orada o mecliste yer bulmuştur. O emri veren Hint binti utbe de ileride Müslüman olmuştur ama Efendimiz bir kez olsun amcamı sen öldürdün, ciğerlerini sen çiğnedin dememiştir. Hind'in han beyi olan Ebu Sufyan'a da Efendimiz bu manada tek bir kelime dememiştir. Efendimiz geliyor Medine'ye. O gün 70 tane şehidin büyük bir kısmı Ensar'dan. Şöyle bir bakıyor Efendimiz evlere, Ensar, Medineli birbirlerinin akrabaları birbirlerine taziye için gidip geliyorlar. Evlerinde bir hareketlik var, evlerinin önünde kalabalıklar var. Şöyle başını kaldırıyor Efendimiz, Hamza'nın evine bakıyor. Hamza'nın evinde hiç kimse yok. Öyle bir yüreği yanıyor ki Efendimizin, amcamın, Hamza'mın ağlayanı bile yok diyor. Ensar bunu duyar duymaz Sad bin Muaz vefatıyla arşı titreten o büyük insan Hemen geliyor Ensara diyor ki herkes taziyesini bırakacak Hepimiz Hamza'nın evine gidiyoruz diyecek Ve bütün Ensar Hamza'nın evine gidecek Hamza'nın evinde o taziye orada dile getirilecek Hamza için gözyaşı dökülecek Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yasında da ağlamanın da ahlakını Hamza'nın şehadetinden sonra yeniden ilkelerini belirleyecek ondan sonrası nedir Resulullah hiçbir zaman Hamza'yı unutmamıştır ondan sonraki hayatında Resulullah'ın Hazreti Hamza ile ilgili çok hatıra var da sadece birini söyleyeyim ne zaman yüreğinde bir sıkıntı duysa Efendimiz artık Dünya ona dar gelmeye başlasa nefes alacağı bir yerdir Hamza'yı ziyaret etmek. Onun için haftada bir gün bazen iki gün bazen üç gün hatta bazen dört gün Uhud'a gidecek Hamza'sını ziyaret edecek orada dua ve istihvarda bulunacak geri gelecek. Gittiği zaman da söylediği sözlerden birisi şudur. Selam olsun ey Uhud şehitleri sizlere. Vallahi ne kadar arzu ederdim ki Allah da bana şehadet nasip etseydi o gün size nasip ettiği gibi. Ben de şehit olsaydım ve ben de şimdi Uhud'un eteklerinde sizinle beraber sizinle koyun koyuna şu meydanda yatsaydım. Selam olsun Hamza'ya ve Uhud'un tüm şehitlerine. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, sözü fazla uzatmaya gerek yok. Az sözle de çok şey anlaşılır. Asıl ben şimdi dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Sözlerimin bu yerinde ve yavaş yavaş da sözlerimi toparlamak istiyorum. Dedim ya Hamza'yı anlatmak zor. Anlamak zor, Hamza gibi yaşamak daha zor. Ama derdimiz zaten bu olmalı. Buradan çıktıktan sonra Hamza'nın ruhu bir şekilde hayatlarımıza intikal etmezse yazık olur. Burada bu meclisin kurulmasının asıl amacına da aykırı bir şey olur. Onun için ben, Anlattıklarım ve anlatamadıklarımın üzerinden size bazı mesajlar vermek istiyorum. Bazı mesajları size emanet etmek istiyorum. Söz bir emanet ya siz de ehilsiniz inşallah. Ben yüreğimde sakladım bu sözleri bir emanet olarak şimdi de ehline tevdi ediyorum. Size emanet ediyorum artık siz bilirsiniz. Hazreti Hamza'yı beş mekan çerçevesinde anlattım size. Hazreti Hamza'nın Mekke'de, Hazreti Hamza'nın Darul Erkam'da, Hazreti Hamza'nın hicret yolunda, Hazreti Hamza'nın Bedir'de, Hazreti Hamza'nın Uhud'daki hallerine ait bazı şeyler söyledim. Benim aziz kardeşlerim sakın eğer böyle anlarsak yanlış anlarız. Ne Uhud'un ne Bedir'in ne hicretin ne Mekke'nin ne Darul Erkam'ın. Miladi 6. asırda başlayıp ve bitmiş mekanlar olarak anlamamız yanlış bir anlayıştır. Bunlar devam ediyor. Bunlar aslında birer model ve bize söyledikleri mesajlar var. Almamız gereken dersler de bunların üzerinden. Ben bu beş tane mekanla irdelendirerek size beş tane cümle emanet edeceğim. Bir, yaşadığın toplum Hazreti Hamza'nın yaşadığı cahiliye toplumuna benziyorsa, çölleri kendine hiralar edinmeli, varlık sancısını yüreğinde derinden hissetmelisin. Sancılarının şiddeti ne kadar çok olursa, doğumların o kadar yakın olduğunu unutmamalısın. Varlık sancısı çekmeyen doğuramaz. Doğurma da sadece Kadınlara has bir şey değildir. Biz de bu ızdırabı çekmeli ve bu sancıyı duymalıyız doğurmak adına. Hamza'ya aslında imanı doğurtan buydu. Bir ızdırap çekti yüreğinde. Çek bu ızdırabı. Ağla şu toplumun haline. Şu toplumun cahiliye noktasında ne kadar Mekke'nin 14 asır önceki Mekke'nin haline benzediğine Bak. Bunu derinden yüreğinde hisset, varlık sancısı çek, ızdırap sancısı çek, çek ki Allah senin ve benim ve bizlerin elleriyle doğumlar gerçekleştirsin. 2- Allah'ın insana en büyük nimeti olan hidayet nuruna Hazreti Hamza gibi erişirsen imanı takviye edecek darul erkamlar edinmeli, Peygamber terbiyesinde kendini geliştirmelisin. Sohbetin ruhun gıdası olduğunu bilmeli. Kifayet miktarı ilmi kuşanmadan bu yolun yürünnemeyeceğini unutmamalısın. Tekrar etmiyorum cümleleri arkadaşlar siteye koyacaklar oradan inşallah istifade edersiniz zamanı kullanmak için. Ama çok önemli şeyler söylüyor aslında bu mesaj bize. İnsanda iki mide vardır. Birini biz çok iyi biliriz. Ona da iyi çalışırız. Birisi ise ruhun midesidir. Bilinen mide gıdayla doyar. Ruhun midesi kelimelerle doyar. Sohbetle doyar. Sahabeyi sahabe yapan sohbetti zaten. Haftanın belli günlerinde bir araya gelip Allah'ın kitabını öğrenme adına ızdırap Haftanın bir gün, belli günlerinde bir araya gelip, Resulullah'ın kutlu sözlerine, onun siyerine, onun hayatına, İslam büyüklerinin mesajlarına dair o mesajları alma adına duyulan ızdırap, Darul Erkam ruhunu, Suffa meclisleri ruhunu bu çağda yaşatma ve diriltme ruhudur. Bunu yaptınız, eviniz sizin eviniz. Bunu yaptınız eviniz öğrenci evi, bunu yaptınız bir araya Müslümanların geldiği bir vakıf, bir dernek şubesi fark etmez. Bunu yaptınız bir mescidin, bir caminin bir köşesi adı ne olursa olsun Allah'ın izniyle yaptığınız işten dolayı ora Darul Erkam'dır. İşte Hazreti Hamza, Hazreti Hamza olmayı. Yani hidayeti imanla takviye etme ve imanı geliştirmeyi daruler Erkam ruhuyla kazanmıştır. Biz de bu ruhu kuşanmalı ve böyle yapmalıyız. Üçüncüsü Risalet davasının en önemli azıklarından biri olan hicrete Hazreti Hamza gibi muhatap olursan eşim aşım evladım demeden Davan deyip yola revan olmalısın. Yesripleri Medine kılmanın, çorak topraklara bereket taşımanın ve iman nurunu aleme yaymanın hicretlerden geçtiğini unutmamalısın. Bunu bir daha tekrar etmeme ne olur müsaade edin. Çünkü çok önemli. Risalet davasının en önemli azıklarından biri olan hicrete Hazreti Hamza gibi muhatap olursan eşim, aşım, evladım demeden davam deyip yola revan olmalısın. Yesripleri Medine kılmanın, çorak topraklara bereket taşımanın ve iman nurunun aleme iman nurunu aleme yaymanın hicretlerden geçtiğini unutmamalısın Hicret ruhu halen yaşıyor. Allah o ruhu tatmayı bizlere de nasip eylesin. Dördüncüsü, Kur'an'ın Furkan günü diye isimlendirdiği Bedirlere, Hazreti Hamza gibi kavuşursan, sağına soluna bakmadan, meydana yürümeyi bilmelisin. Bedirler bitmiş değil. Allah'ın sana bahşettiği nimetleri, onun yolunda harcayarak, elinle, bileğinle, kaleminle, ilminle, neyin varsa onunla şükrü eda edebileceğini unutmamalısın. Beşincisi ve sonuncusu, <gülüyor> en büyük imtihan sahalarından biri olan Uhud'a, Hazreti Hamza gibi gelirsen, sana verilen vazife ne ise onu yerine getirme adına çok dikkatli olmalısın. Okçular tepesinin sadece Medine'de olmadığını Uhudların bitmediğini Peygamberin emirlerinin hepsinin devam ettiğini unutmamalısın Zannetme ki okçular tepesi bitti Halen var Sen şu anda 21. asırda Yaşadığın şu zeminde orduda Nerede yaşıyorsan Benim okçular tepem nere? Nereyi korumalıyım? Nereye sahip çıkmalıyım? Nereye Abdullah İbni Cübeyr gibi sadakat göstermeliyim? Nerede la deyip o la demenin sorumluluğunu yerine getirmeliyim? Bunun arkasında ol. Unutma. Tüccarsın okçular tepen faiz. Unutma. Unutma. Gençsin okcular tepen haram, internet, televizyon, unutma okcular tepen futbol, unutma okcular tepen uy uyku, unutma okcular tepen uyuşukluk, tembellik neyse ama bil ki herkesin bir okcular tepesi var. İhanet mi, sadakat mi orada göstereceğin kametle belli olacak. İşte Hazreti Hamza'nın Uhud'un üzerinden bize verdiği mesaj da bu. Aziz kardeşlerim son sözüm şu. Hazreti Hamza'nın Resulullah'tan duyup bize intikal ettirdiği bir tek hadis var. Zaten hayatı çok az olduğu için ve erken vefat ettiği için hadis rivayetinde adı çok fazla yoktur. O bir tane hadiste bir dua. Hamza'nın Resulullah'tan duyup dua olarak söylediği bize de emanet ettiği bizim de meclisimizin son sözü ve son duası olması gereken nebevi bir seda. Ne demiş efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Allah'ım ismi azamın yani en büyük isminin hürmetine senden en büyük rızanı istiyorum. Allah'ım Bizlere de en büyük rızanı tadacak, tattıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Allah'ım bizleri Hazreti Hamza'nın yolundan ayırma. Allah'ım bizleri onun gibi iman adına gayret içerisinde olan, mücadele içerisinde olan, imtihanları yüz akıyla vermenin ızdırabı içerisinde olan kametlerin sahibi eyle. Allah'ım nasıl ki bize burada Hazreti Hamza adına bir meclis kurdurdun. Onu anlamayı anlatmayı bizlere nasip eyledin. Yarın cennette de onun ev sahibi olduğu sofrada beni ve şurada hazır bulunan cemaati topla Ya Rabbi. O son günde sağından beratlarını alarak şehitlerin sertacı olan Hamza'nın arkasında ve sofrasında oturma bahtiyarlığına erdir bizleri Ya Ya Rabbi. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed ve ahir En davane enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. <gülüyor>